Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karaki. <gülüyor> Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Bir resimli kitapla başlıyoruz. Bugün. resimli kitapla başlayacağız. Bugün aslında iki resimli kitaptan söz edeceğiz. İkisi de hayvanlarla ilgili olacak. İlki Yula ve Yaban Keçileri adını taşıyor. Arden yayınları Türkçe'ye kazandırdı bu kitabı. Hilde Mikle Bust ve Akın Düz Akın tarafından hem yazılmış hem resimlenmiş anladığım kadarıyla kitap çeviren Aren Turhan. Akın Düz Akın'dan daha önce de bahsetmiştik, başka kitaplarından evet. da söz etmiştik. Türkiye kökenli Norveçli bir çizer, ödüllü bir çizer. Çizgisi de çok nasıl diyeyim, hani bir kere gördükten sonra tanıyorsunuz, evet. aşina oluyorsunuz. Çok temiz biçimler kullanıyor. Çok lirik bir tarzı var aynı zamanda. Durağanlığı da çok ilginç. Bir yandan da çok resim gerçekten yani duruyor Hı. gerçekten resimden. Ee, ama hemen tarzı anlaşılıyor. Ee, yula ve yaban keçileri aslında bir vahşi doğada geçen insan hikaye. insan hayvan karışık bir hı hı. hikaye. Yula ve babası e, işte her e, şeyde bahar geldiğinde e, sahilde daha doğrusu sahilin yuk yukarılarında bir yerde ıssız bir yerde ki tek başına duran bir ev var oraya gidiyorlar. Hatta giderken tamirat için yanlarında kalas filan taşıyor. İşte babasının sırtında bir takım şeyler var. İşte çantalarında bir takım malzemeleri var. Oraya doğru gidiyorlar. İşte aşağıdan bakınca evi görüyorlar. Oh yerindeymiş ne güzel. Çok rüzgar alan evet, bir evet. noktada demek ki. Biraz öyle işte yukarıya doğru böyle bir fjorddur herhalde bu. Böyle yamacı tırmanırlarken görüyoruz. Böyle tehlikeli sayılabilecek yerlerden geçiyorlar. Sarp bir kayanın üzerinden atlıyorlar. İşte yılanın o atlama anı. O yükseklikteki hissinden bahsediliyor burada. Ee, babası da kalasları taşıyor yani bütün o şey boyunca. Ee, <gülüyor> derken tam o e, kayadan atlıyorlar ki kara sakal karşılarına çıkıyor. Aha, çok güzel bir resim. Çok güzel bir resim. Kara sakal orada yaşayan bir keçi. Ee, kara bir sakalı var. Adı da o yüzden kara sakal. Fakat çok ciddi bir keçi. Yani o dikdörtgen gözleriyle öyle bir bakıyor ki ee, hakikaten bir şöyle bir efendi olma ihtiyacı hissediyoruz. <gülüyor> Buralar yani. benim. Evet, oralar yapıyor. onun çünkü, oralar kara sakalın. Hatta e, ne bileyim işte e, trekkingçiler hikers falan geldiği zaman, yani işte dağ yürüyüşü yapan, tırmanan insanlar geldiği zaman e, ondan sonra onlara böyle tos attığı, kovaladığı falan da e, olmuş. Ve e, onu görünce tabii tedirgin oluyorlar, bir sessiz oluyorlar. İşte yula fısıldıyor, karazan kav, filan diye. Ondan sonra e, ne yapacaklarını düşünüyorlar. Baba önce e, diyor ki sen bir olduğun yerde kal. Sonra da dönüyor, işte git buradan seni sakallı kocacılara var diye bağırıyor baba sert sesle, ayağını yere vuruyor filan ama. Hiç öyle o ciddiyeti bozulmuyor Karasakal'ın yer pek umru olmuyor. Bu onunla ilk karşılaşmaları değil demek değil, değil mi de biliyorlar onu. Bu tehlikeli noktada belki de hmm. ilk karşılaşmaları diyebiliriz. Ve e, Yula babasına diyor ki bence böyle yapmayalım sen onu korkutma. Sonra çantasına uzanıyor karıştırıyor işte arıyor bir şeylerin içinden e, sandviçini çıkartıyor ve e, o sandviçini uzatıyor. Rüzgarda onun kokusunu taşıyınca Karasakal böyle bir geliyor, yiyor sandviçten hı hı. bir güzel. Hatta boynuzların arasında okşamasına bile hı hı. Veri, izin veriyor yılanın Ve oradan böyle e, ufak ufak uzuyorlar <gülüyor> <gülüyor> hazır Karasakal sakinleşmişken. Yani büyük cesaret ama ee, Karasakal'ın işte, yaptıklarını düşününce. Yani evet Karasakal böyle bir e, keçi. O, oralar onun. E, neyse işte evlerine ulaşıyorlar nihayet, hedeflerine ulaşıyorlar. Ve işte böyle oturup manzarayı izleyerek işte bir şeyler yiyip içiyorlar falan ve babasıyla yolu arasında bir konuşma var diyor ki sen o keçiyle senin aranda neler oldu yani hani nasıl yaptın bunu sanki birbirinizle konuştunuz nasıl anlaştınız yani böyle filan deyince. Yola da diyor ki hiçbir fikrim yok yani hayvanların ne düşünebildiğini seziyorum galiba. Yani ne düşündüğünü sezebiliyorum galiba gibi bir şeyler söylüyor. İşte onların bir vücut dili var ve biraz anlayabiliyorum herhalde diye bir yanıt veriyor. <gülüyor> çok da alçak gönüllü söylüyor. Evet evet çok da tatlı söylüyor. Resimler de çok şeker bu evet. arada yani. Hani bu mesela oranlardaki bozulma falan da çok hoşuma gidiyor <gülüyor> e, resimlerdeki. Ondan sonra e, işte baba tekrar e, şeye dönecek söyleyerek. İşte dönüp tekrar bir şeyler alması lazım. O yüzden Yula evde kalıyor. O da diyor ki ben e, dönene kadar işte denize düşme sakına filan diye bir uyarıyor işte aletlerini almak gidecek çünkü e, işte Yula orada işte bir ağaç var. Ona tırmanıyor. Oradan manzaraya bakıyor. Biraz daha yükselmiş oluyor filan. Ondan sonra Karasakal diye bağırıyor. Ve, e, hani ona sesleniyor ama yok. Fakat bu arada bir başka bir esinti duyuyor veriyor. Hmm. Ve böyle tepesinden bir kartal geçiyor ve o kartalı takip edince e, çok zorlu bir noktada böyle bir kayalığın dibindeki böyle bir açık alan ama hani etrafı sarp orada doğum yapan bir keçi görüyor. Hmm. Kartal da Yav oraya dalıyor tabii. Yavrulara saldıracak. Yavrulara saldıracak. Yula ne yapacağını düşünüyor işte yeni doğmuş yavrular var topak gibi duruyorlar orada. E, yula e, keçileri korumaya karar veriyor. İşte taş fırlatıyor bir şey yapıyor. Olmuyor. En sonunda o sarp yerden aşağıya doğru inmeyi başarıyor. Oldukça zorlu bir yerden. Ondan sonra e, yavruları bir şekilde kurtarıyor ama kendisi nasıl çıkacak oradan? Neyse ki babası geliyor. İşte korkulu bir sesle ne, babası onları kurtarıyor en nihayetinde. Oradan, Çok maceralı bir kurtarış. Tabii bir ipler, şarkısı. halatlar, bir tırmanışlar vesaireler. Yani aslında okur e, özellikle Çocuklar açısından bunu okurken yani bana en azından öyle bir his verilmiş gibi geldi. Şöyle ne bileyim Afacan Beşler filan okuduğunda da bir macera hissiyle dolarsın ya. Bana biraz öyle bir his veriyormuş gibi geldi. Hem de aynı zamanda son derece pastoral, son derece lirik bir yandan böyle bir hikaye. Ve tabii ki tam tırmanırken, şimdi kahramanımız geri dönerken mutlaka başına bir şeyler gelmeli. Peşinden düşmanı, işte korkutucu olan şey neyse... O felaket onu takip etmeli, kural budur hikayelerde. Öyle de oluyor kartal. Kartaldan bir biçimde kurtulmayı da başarıyor. Evet işte Buna kartal halatla biçimde? tırmanırken e, tekrar yılanın e, üzerine şöyle bir dalış yapıyor derken kara sakal ortaya çıkıyor. Kara sakalı başta boşuna görmedik. Ve e, kartal tabii ki e, bununla daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayıp gidiyor ve e, işte daha uzatmayayım bir mutlu sonla bitiyor e, hikaye. Ve en son sahne e, bence çok güzel. En son sahnede Yula ve babasının bakış açısından görüyoruz. Arkada güneş batıyor. Hı hı. Yüksek bir yere, sark bir yerin e, tepesine bakıyoruz. Ve e, karasakalı ayırt edebileceğimiz biçimde boynuzlarından, heybetli boynuzlarından bir keçi sürüsü görüyoruz. Onun klanını e, görüyoruz. Ve çok tatlı bir şekilde bitiyor evet. kitap. İşte böyle güzel bir doğa macerası sunuyor. Aslında ee, hani şehir hayatımızın içinde çok da sık e, başımıza gelmiyor doğa maceraları. E, o yüzden farklı bir yerden tatlı bir anlatımla, güzel resimlerle hoş bir macera oluyor bence okul öncesi çocuklar için özellikle. Evet. Ee, kitabın adını tekrar söyleyeyim. Yula ve Yaban Keçileri adlı kitaptan söz ettik. Hilde Miklebust'un ve Akın Düzakın'ın yazıp resimlediği bir kitap bu. Alen Turhan'ın çevirisiyle Arden yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı bu kitap. Şimdi e, bir ara verelim, bir müzik arası olsun. Ondan sonra tekrar devam edelim. 95.0 frekansında Açık Radyo'da Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümün ardından Yoshida Brothers'ı dinledik, Kodo adlı şarkılarını çaldık ve evet. şimdi e, yine bir resimli kitapla devam ediyoruz ama bu bir öykü kitabı değil. Yok bir, değil, bu ıı, belgesel, e, belgesel ya evet. da e, bilimsel içerikli bir kitap e, diyebiliriz değil mi? Evet, zooloji, zooloji kitabı gibi. E, Maya zevstrom tarafından yazılıp resimlenmiş bir kitap bu, Yavru Hayvanlar Hakkında Olağanüstü Gerçekler. Adını taşıyor. E, kitabı Türkçe'ye e, Meav yayıncılık kazandırdı. E, Zeynep Tamer'in İsveççe aslından e, yapılmış çeviriyle. E, şimdi Maya Zevström'ü ben ilk defa duydum aslında bu kitapla duydum. Zaten çok eski bir ilüstratör değilmiş. Aslında e, Stockholm'da mimar olarak çalışan bir insan. Sonra işte bir şekilde mimarlıktan da çok sıkılıyormuş. Bir yandan böyle kendi kendi çizimler yapıyormuş. Okula geri dönmüş. Orada çeşitli çalışmalar yapmış ama Instagram hesabı açmış. Hı hı. Ve sürekli hayvan çiziyor. Böyle hayvan çizimleri yapıyor. Sonra bir teklif almış. Olaylar hı hı. gelişmiş yani. Aslında hani mimarlığı bırakmış bir dükkan işletiyor. Kendi çizimlerini satıyor falan. Yani öyle hı hı. bir duruma gelmiş işler. Ama çok tatlı çizimleri var. Çok güzel. Ee, gerçekten çok hoş. Evet evet çok güzel. Bakınca böyle insanın hani... Şirinlik duygularının nasıl diyeyim başka bilemedim. Ee, kabartan e, çizimler bunlar ve bu çizimlerin şöyle bir özelliği var. Şimdi hayvanlar hele de yavru hayvanlar deyince türlü çeşit renkte oluyor aslında hayvanlar. Yani bin türlü deseni oluyor üstünde işte. Evet. E, ama bunların hepsi siyah beyaz. Ve biz yine de bütün hayvanları ayırt edebiliyoruz. Evet yani mürekkeple çalışmış evet. sanırım. Yani. yani şöyle yapıyormuş. E, önce hani kağıt kalemle işte mürekkeple, highlinerla falan <gülüyor> çalışıyor. Sonra vakoma aktarıyor. vakomda üstünden geçip evet, e, son halini verip e, çizimi bitiriyor. E, ama e, yani mesela başka bir şey çizebiliyor mu o belli değil. Yani böyle kitap da yapmış durumda <gülüyor> ama aslında başka bir şey yani mimari proje çizebildiğini biliyoruz. Bunun evet. dışında bir de. Yani bu kadar. E, Sadece ama. hayvan çiziyor aslında kendisinin de söylediği şey aslında yaptığı serbest çizimlerde çizdiği hayvanın ne olduğunu tam olarak anlaşılması da mesela kedi çizmiş ama ayı yavrusu da diyebilirsin evet. öyle şeyler ama bu kitapta öyle değil bu kitapta bahsettiği hayvanları bahs ne olduğunu anlıyoruz Aha. bakınca yani ve burada yavru hayvanlar hakkında olağanüstü gerçekler deyince gerçekten çok tatlı ayrıntı bilgiler bulmuş derlemiş toplamış bu bakımdan da bana Atlas ve yeraltı sualtı su altı kitaplarını hatırlattı Hı -hı. diyebilirim. Onlar da Domingo'ya yenilerinden çıkmıştı. Ee, şimdi mesela yarasalar yavrularını baş aşağı doğuruyorlarmış. Yani tamam bu beklenebilecek bir evet. şey. Çünkü öyle duruyor zaten. Yani başka bir şey olabilirdi ama değilmiş. Fakat eğer anne yavrusunu yakalamayı başaramazsa göbek Hı. bağı e, bir güvenlik halatı olarak. Aa çok mesela, iyi. Evet <gülüyor> çok tatlı bir ayrıntı. Şimdi e, şey de var hemen işaretlemişim burada. Mesela yavaş lolisler. Çeviri... Den kaynaklanan bir şey sanırım. Anlayamadım çünkü burayı. Yavaş Lorisler dirseklerindeki bir bezden salgıladıkları zehirle yavrularının tüylerini yalayarak onları yırtıcılardan koruyor. Herhalde okşayarak gibi bir şey mi? Yani şey salgılıyor ve Ama yalayarak. Ama dirseğinde o bez. Tamam. Yani Dirseğini yalayıp sonra mı? Yani dirseğini mi? yalayabilen Temel bir hayvan yani. <gülüyor> tamam. Ben yalayamıyorum mesela. Yani, herhalde isicik. şimdi Evet. Yani o kısmı tam anlayamadım mesela. Benim yani o davrun biraz... üstüne bulaştırıyor onu yalayan. Evet. Hani ben dirseğiyle şöyle sürter o pratik olarak <gülüyor> demiştim ama bilemedim. İşte sürtüp sonra yayıyor. Sonra şöyle ilginç bir başka bilgi var mesela. Bangay kardinal balığının dişisi yumurtaları babanın ağzına bırakıyormuş. Bir ay boyunca bu hayvancağız Yumurtaları ağzında taşıyor, ne onları çiğniyor, ne yutkunuyor, ne başka bir şey yiyor Diyetim böylesi. Yani sorma, <gülüyor> e, işte e, sonra yumurta kırılana kadar öyle takılıyor e, baba balık. Yani babalık çok gerçekten. Ondan sonra e, böyle işte ayrıntılar içeren. Şimdi birkaç örnek daha vermek istiyorum. E, mesela e, Alp Semenderi 3 yıl süren bir hamilelik. <gülüyor> Bayağı ciddi bir süre yani. Hamilelik evet. derken ama üç yani, e, ya işte o 3 yıl sürüyor. Evet, evet. E, 3 yıl süren yumurtlaması için herhalde bilemiyorum. yani i̇şte Burada öyle yazıyor. 3 yıl süren bir hamileliğin ardından. Yani o yumurtalar belki içinde mi açılıyor ne oluyor? O kadar ayrıntıyı Bilginçmiş. bilmiyorum ben de. Evet. Ondan sonra gelmesi yıl meselesi diye de bir konuşma. Yalnız çizimler e, biraz da soyuta giden bir üstlü Yani soyut hayvanın kendisi değil ama. E, kompozisyonu. Şimdi zeminler mekanlar evet. zaten bazısında hiçbir mekan Desen, da yok. Evet. Çeşitli desenler üstüne görüyoruz. Çok evet, evet, hepsi çok güzel. Çok yerinde ve gerçekten dolduruyor bakınca. O hissi çok güçlü. E, sonra e, bak başka bir ayrıntı daha. Kum kaplanı köpek balığı. E, köpek balıkları yumurtluyor ama o doğuruyormuş. Hı -hı. Köpek balıklarını e, bazı köpek balıkları yumurtlar diyor. Mesela bunu bilmiyordum. Hı hı. Ee, köpek balıklarının da o şekilde yani bazılarının yumurtladığını bilmiyordum hı hı. doğurabileceklerinden haberim Yavrular yok Yavrular birbirini yiyor hatta anne karnında öyle işte bir şey bilirim, onunla ilgili bir e, ilgili. ayrıntı var iki yavru doğmasının nedeni annenin iki rahmi olmasıymış bir kere. Hı. Bu kum kaplanı köpek balığında ve çok sayıda yavru oluyormuş başta bu iki rahmin içinde de ama sonra onlar birbirlerini yiye yiye işte hı hı. en güçlü iki rahimdeki en güçlü iki yavru kalıyor sonra onlar doğuyor. Hı hı. Yani ilginç süreçler bunlar i̇şte, tabii. Evet. Ondan sonra böyle daha e, işte yavrulara erkekler tarafından bakılan bir sürü yani erkek e, dişinin değil de erkeğin baktığı bir sürü başka örnek de varmış mesela. Hani onu da e, görmek iyi geldi açıkçası. Hani hep şey vardır ya e, söyle adını Deniz atları örnek verilir işte evet. baba doğuruyor falan diye ama bu sadece böyle değil aslında biraz önceki köyü, balıkta da gördük evet. baba baya bir şey yapıyor. Aa, burada çok ilginç bir örnek var sarı gagalı boynuz gaga yavrulayacağı zaman bir ağaç kovuğuna gidiyor bir ağaçtaki bir boşluk dedi herhalde kovuk olsa gerek ve girişi kakayla kapatıyor böyle etrafını Hı. daraltıyor yani sonra böyle gagasını uzatabileceği bir yer erkek sürekli oradan yemek taşıyor. <gülüyor> Ondan sonra yavrular yumurtadan çıktıktan sonra bu arada bütün tüylerini döküyor bu kuş yumurtlarken anne kuş. Sonra e, oradan e, işte yavrular çıkınca tüyleri uzuyor tekrar. Oradan ayrılma vakti geldiğinde yavrular tekrar kakayla duvarı ölüyor. <gülüyor> bir süre daha orada kalıyor. enteresan bir yöntemleri varmış yani. E, hani şaşırtıcı gerçekten bazı şeyler işte deniz atları sayfası da var. Ya bir sürü hayvandan bahsediyor. İmparator penguen, güneş balıkları mesela minicikmiş bu güneş balığı kocaman bir balık ya. Evet. Böyle gerçek boyutu şuradaki nokta kadarmış işte yavrunun. Kalemin ucu kadar. Evet yani öyle kalemin ucuyla nokta koymuşuz gibi. Yine çizimler bir sürü güzel. İşte koala, yavru koala mesela bunu da daha önce duymuştum. Burada da yazıyor. Yavru koala o kaliptusla beslenmeden önce bağırsaklarındaki doğru florayı oluşturmak için annesinin kakasını yemek durumunda. Yoksa hmm. bağırsaklarında o e, okaliptus sindirecek flora oluşmuyor. Evet o çok zor ee, sindirilen bir evet, şey. Evet çok zor değilmiş. sindirilen bir şeymiş. Yani bayağı da e, ilginç bir durum yani. E, sonra şimdi yine bir iki örnek vereceğim. Çünkü çok ilginç bazı örnekler var. Şimdi bu siyah kuğular çok ilgimi çekti. E, siyah kuğularda aynı cinsten e, çiftlere çok rastlanıyormuş. Hı. Hatta e, yavru için bir dişi alıyorlar aralarına Hı hı. O yumurtlayınca aralarından atıyorlar. Ve <gülüyor> taşıyıcı anne evet, yani. Taşıyıcı anne. Biyolojik bir anne oluyor. Ee, iki erkekten oluşan çift <gülüyor> yavrularına. E, <yavlarına gülüyor> Resim bakıyor. çok güzel ama. Evet. Birbirine dönük birbirine bakan evet. iki erkek var. <gülüyor> Yandan biyolojik anne diye bir, bir kafa çıkıyor, evet. <gülüyor> O da uzaktan <gülüyor> seyrediyor. Evet evet bu bayağı ilginç oldu bana. Bilgi oldu. Hiç bilmiyordum siyah kuşların böyle bir özelliği evet, olduğunu. Penguenler için. Penguenlerde Öyle. bir örnek vardı. O e, hatta bununla ilgili bir çocuk kitabı da yazılmıştı. E, nerede? New York'ta bir hayvanat York, bahçesi. E, Hangi? Central Amerika'da bir Park'taki yerde. Hayvanat evet. bahçesinde. Orada e, iki yani çift olmuş iki erkek penguenin e, işte yavullayamadıkları için çakıl taşları taşımaya Hı -hı. başladıklarını gözlemleyince annesiz kalmış bir yavruyu, daha doğrusu ailesiz kalmış bir yavruyu bakıcılar onlara veriyordu ve onlar da o yavruyu büyütüyorlardı. Evet. O, oradan da bir çocuk kitabı. Çıkmıştı ama Türkçe çevrilmedi o kitap bildiğim kadarıyla. Ee, ondan sonra daha sopa işte böcekleri sopa böcekleriyle bitirelim istersen. Peki bitirelim. Ee, şimdi sopa böceklerinde ilginç olan aslında bu da çok ilgimi çekti. Bir erkekle çiftleşmeden de yumurtlayabiliyorlar. Hı. Ve eğer bir erkekle çiftleşmeden yumurtlamışlarsa yalnızca dişi böcek doğuyor. Hı. Yani bu da çok e, ilginç bir başka durum. Bunu becerebilen bir canlı olduğunda bilmiyordum. Yani sonunda hiçbir erkeğe ihtiyaç kalmayabilir böylece. Darısı Sadece insanların <gülüyor> başına diye bağlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. İşte böyle tatlı bir kitap. Bir sürü güzel çizimin yanında bir sürü ilginç bilgi de içeriyor bu kitap. Kitabın kendisi nesne olarak da çok hoş. Böyle sert kapaklı. İşte iç kapağındaki baksana böyle binlerce kurbağa yumurtasıymış gibi. Evet. Böyle çok güzel desenler olan. Resimleriyle de çok göz alıcı bir kitap. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Yavru hayvanlar hakkında olağanüstü gerçekler. E, Meyav Yayıncılık tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Zeynep Tamer'in Türkçesiyle Maya Sevström'ün bu güzel Şimdi kitabı. Şimdi hemen gidip e, sosyal medya hesabından resimlerine bakacağım. Başka Hadi, neler var? Başka neler evet, bir sürü resim var. Güzel. Evet, bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.